Yapım Ankara Radyosu Gerçeğin Peşinde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 Sayar niye internete bağlanmıyor şimdi? Bu kaçıncı deniyiş? E, şu yan masadaki adam bağlanmış ama. Niye eksik yapıyorum peki? Şu halime bak, evden kaçan yeni yetmelere döndüm. Ama nereye kadar? Artık bu işi kesin olarak bitir.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 Geç hadi geç geç Kahretsin duruyor ya hadi Ay, Hay aksi Bir kazamız eksikti Ne diye durursun sanki e, Geçeceğinizi sandım kusura bakmayın a, a, Siz Kaza Yapacak bir şey yok e, Tekrar karşılaşmamız biraz tatsız oldu Gerçekten kusura bakmayın Önemli değil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 ya ben sizi zor durumda bırakmak istemem. Yok yok hayır hayır. Eh, peki o zaman. İyi görüşmek üzere. Arabayı dikkatli kullanın. <gülüyor> i̇yi günler. Iyi günler. Sabah telefonda sesin pek iyi gelmiyordu. Benim yüzümden değil mi?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 Bakalım bilgisayarında neler var Bir şey bulabilecek miyim Uf, Çabuk olmam gerek İy, İki saatte açılır şimdi bu da Hadi açılsana İy, Açıl Biliyor musun A tatile birlikte <gülüyor> Sen ne yapıyorsun <gülüyor> Tabii anlamalıydı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 Unuttuğun bir şey yok değil mi hayatım? Pasaportun, kredi kartların, telefonun... Unutmadım, unutmadım ama...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 ne iş var burada ee, ben hemen geliyorum canım uzaklaşma tesadüfe bakın yine karşılaştık sizde mi tatile gidiyorsunuz <gülüyor> Hayır tatil değil bir arkadaşımın işi için gidiyorum çok ısrar edince kıramadım biraz para da kazanacağım <gülüyor> çok uzun kalmayacaksınız galiba valiziniz yok birkaç günlük bir iş o yüzden bu el çantasına sığdı her şeyim. <gülüyor> Valizler hep derde olur insana. Benim de karım tatile gidiyor. Söz etmiştim ben ya. Iki hafta kadar burada olmayacak. Evet, siz de bu arada işlerinizi halledersiniz. Umarım. Döndüğümde ararım sizi. Buluşur konuşuruz. Tabii buluşuruz. İyi olur. Ee, rapor nasıl gidiyor? Bitmek üzeredir herhalde. Keşke dediğiniz gibi olsa. Bu gidişle yetişmeyecek. Hayat sürprizlerle dolu. <gülüyor>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 ...stok durumları... ...benden başka kim bunlara ulaşabilir ki? Girin! Buyurun efendim... ...eşinizin telefonu kapalıydı. Ee, doğru ya saat farkını düşünemedim... ...geceleri hep kapatır telefonunu. Ee, siz bugün işe kaçta geldiniz? Her zamanki gibi... ...saat sekizde... Ee.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 Benim bu iş paylaşımıyla bir ilgim yok Nerede bu adam Patronun yanına gitmişti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 Açalım bakalım neymiş Bugüne kadar şirketimiz için Yaptığınız hizmetlere teşekkür ediyoruz Ne demek şimdi bu Bana bunu yapamazlar Kahveniz Gerçekten üzgünüm efendim Biliyorsunuz ben sizi severim A Ayrılıyor olmanız beni çok üzdü Öldüreceğim Öldüreceğim onu Kim o Seninle konuşmaya geldim aç lütfen